Abdullah Kara ve Hilal Kara'nın kaleme almış olduğu Aile Reisi Olarak Peygamber Efendimiz adlı kitaptan bazı tabloları aktarıyoruz. Müzik Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir bayram günü Allah Resulü eve geldiğinde yanımda iki cariye vardı. Def çalıp şiirler söylüyorlardı. Cariyeleri gördüğü halde hiçbir şey söylemeden bir örtüye bürünüp yattı ve sırtını bize döndü. Biraz sonra babam Ebu Bekir geldi. Allah Resulünün yanında şeytanın çalgısı ha diye kızdı. Allah Resulü yüzünü açarak ona döndü. Onları kendi hallerine bırak ey Ebu Bekir. Her milletin bir bayramı vardır. ''Bugün de bizim bayramımız.'' buyurdu. Ve bir başka tablo, torunlarıyla oyun oynardı. Efendimiz torunlarına olan sevgisini yalnızca sözde belirtmekle kalmaz, onlarla yakından ilgilenir, oyunlar oynar, duasını hiçbir zaman eksik etmezdi. Sık sık Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e yarış yaptırırdı. Karşılarına geçerek kollarını açar, kendisine doğru koşmalarını isterdi. Ardından heyecanlı bir yarış başlar, torunlar dedelerine ulaşmak için var güçleriyle koşarlardı. Allah Resulü ilk yeleğini tutup omuzlarına kaldırarak galip ilan ederdi. Sonra onları kucaklayıp bağrına basardı. Öpüp koklar, Allah'ım ben ikisini de çok seviyorum. Sen de onları sev diye dua ederdi. <gülüyor> Efendimiz bazen bacaklarını iki yana doğru açar, torunları da bacaklarının arasından diğer tarafa geçerdi. Bazen Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i güreş tutturan Efendimiz ''Haydi göreyim seni ey Hasan'' derdi. Onları tatlı bir tebessümle seyreden Hazreti Fatıma ''Babacığım, niçin ey Hüseyin'' diyerek onu da desteklemiyorsun diye merakla sorardı. Çünkü Cebrail ''Ey Hüseyin'' diyerek onu destekliyor buyururdu. Ve bir başka tablo Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla şakalaşması. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü benim evimde olduğu bir sırada sevde bize geldi. Oturup sohbet etmeye başladık. Allah Resulü benimle onun arasında oturuyordu. Ben kalkıp Allah Resulü için bulamaç yaptım. Sofrayı kurunca Sevde'ye, ''Buyur sofraya gel.'' dedim. O, ısrar ettiğim halde gelmedi. Bunun üzerine bulamacı göstererek, ''Ya gelip yersin ya da bunu yüzüne sürerim.'' dedim. O yine gelmedi. Tabaktan birazcık bulamaç alıp yüzüne sürdüm. Allah Resulü gülümseyerek bizi izliyordu. ''Sen de onun yüzüne sür.'' buyurdu. Ondan cesaret alan Sevde, tabaktan biraz bulamaç alıp benim yüzüme sürdü. Olanları seyreden Allah Resulü bize bakıp gülüyordu. Bir tablo. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne altın kaplama bir gerdanlık hediye edildi. Hanımlarının hepsinin bir arada olduğu bir esnada Allah Resulü gerdanlığı hanımlarına göstererek bunu nasıl buldunuz diye sordu. Gerdanlığa bakınca hepimiz beğendik. ''Ya Resulallah bundan daha güzel, daha fazla hoşumuza giden bir gerdanlık görmedik.'' dedik. Efendimiz, ''Vallahi onu ehli beytimden en çok sevdiğim birinin boynuna takacağım.'' buyurdu. Allah Resulü öyle söyleyince bir anda dünyam kararır gibi oldu. ''Ya Allah Resulü onu benim dışındaki bir hanıma verirse?'' diyen endişeye kapıldım. Diğer hanımlar da aynen benim gibi kaygılanmışlardı. Hatta çoğu ''Allah Resulü gerdanlığı Ayşe'ye verir.'' diye düşünerek üzülmüşlerdi. O sırada Zeynep'in kızı Ümame sokakta topraklarla oyun oynuyordu. Allah Resulü hepimizin tahminini boşa çıkarırcasına torununu kast ederek ''Bana kızım Ümame'yi çağırın.'' buyurdu. Birisi hemen gidip çağırdı. Ümame gelince Allah Resulü gerdanlığı boynuna taktı. Ümame aldığı hediyeye çok sevindi. Torununun sevinci dedesini de sevindirdi. Seslendiren Mustafa Birgin, Nisan 2010